ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüca Sormaz. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Doğa Pamir'e de çok teşekkür ederek başlayalım. Bir kere iyi bir haber var. Yaren Leylek 11. kez ziyarete gelmiş sabahleyin. Onu birazcık konuşma fırsatı bulduk. Eski Kırka, eski Karaağaç, Leylek Köyü'ne. Leylek Köyü. Şey, e, dün baktım, e, galiba Kameralarla ilgili bir sorun var. Ama herhalde birkaç gün içerisinde giderilir. Yaren leyle, yuvada canlı da izleyebiliyoruz. Ee. Öyleymiş evet. Şimdi var? Tamam. bakmadım ama yani çok Bursa'dan Karacabey ilçesine bağlı. Eski Karaağaç Leylek adını adı da Leylek köyü oldu artık. Değil hı hı. mi? Eklendi. Yani bayağı çok çarpıcı hoş bir hikayeye dönüştü. 10 yıldan beri her göç zamanı geliyor o köye. Adem Yılmaz'ın kayığına konuyor. Harika da bir film vardı aslında. Evet. Bu, bu bahsettiğimiz internet sesi ne, ne kadar zamandır yayında? Ee, sanırım geçen seneden bu yana yayında. Geçen Hı. senede izledik yani Yaren Leyla. Geçen seneydi. Yani e, Yaren Leyla geldiğinde onun konduğu yuvayı bulup sonra da mı koyuyorlar. Yuvası zaten sabit. Öyle ee, mi? Hep, hep, hep aynı de. yuva tabii. Aa, bu aynı ilginçmiş. Yılmazım. Tamir ediyor. Geliyor iki kişi Adem amcayı ziyaret etmek oluyor. Onunla bir açılıyor. Adem amca tuttuğu balıklardan veriyor ona falan. Sonra <gülüyor> yuvaya yerleşiyor ve bu sene 11. senesi olacak. Ee, yavruluyor ve yavruların uçurup gidene kadar da Adem amcayla beraber e, göl yazıda takılıyor. Altı evet. ay boyunca balık avlayıp arkadaşlık edeceğiz demiş zaten. Evet, evet. İyi bir, ilginç bir arkadaşlık, ilginç bir dostluk. Belgesellere de konu oldu. Hatta ödül de aldı. Ee, evet, İtrak Film Ödülleri'nde 2019'da en iyi belgesel ödülünü almıştı. Bence de çok, harika da bir film yani çok. Evet, bu dostluğu anlatan çok tatlı bir e, belgesel film izlemelerini öneririz e, dinleyicilerimize. Ayrıca yolu e, Bursa'dan geçenlerde mutlaka köye bir uğrasınlar. Köy ilginç bir köy yani her çocuğun sahiplendiği leylek var orada köyde yani köy köyün kendisi zaten leylek köyü olduğu için e, bir sürü e, Adem amca gibi insan var orada aynı zamanda. Leyleklerle dost eden arkadaşlık ya da. Ee, ilginç bir köy. Oraya da yol üstünden geçerken mutlaka uğrasınlar dinleyiciler. Evet, köy kahvesinde de e, bun, bunlar büyük bir rahatlıkla ve vukufla yani bilgiyle konuşuluyor da. Bütün evet. köy tarafından da. Boş bir durum yani. Yaren'le birlikte... Artık dördüncü Cemre'de düşmüş oldu ülkemize demiş. <gülüyor> Alper Tüdeş. Onu da hikayeyi baştan ortaya çıkaran fotoğrafçı. Evet. Doğal evet. fotoğrafçısı. <gülüyor> ee, koruyucu ailesi Beyza'da müjdeli haberi vermiş. Biz de bu sabah heyecanla bekledik diyor. Çünkü evet. kayığa konduğunda onun niyaren olup olmadığını anlıyoruz. Ancak kayığa konunca Adem amca da yakın mesafeden onu görünce yarem olduğunu anlıyor diyor. Evet ve olmuş kayağı konmuş. Dördüncü <gülüyor> düşmüş diyor. Hoş bir hikaye değil mi? Çok hoş. Artık her geçen yılda çok kritik Ömer abi. Yani her seferinde de şey e, dönecek mi dönmeyecek mi bu yıl gelecek mi gelmeyecek mi çok böyle büyük bir merakla ve biraz da heyecanla bekleniyor. Çünkü artık biraz da yaşlı bir kuş oldu. Ee, ve göç, bütün kuşlar için çok tehlikeli bir yolculuk. O yüzden her sene çok büyük bir merakla beklenir oldu. Özellikle son birkaç yıldır. Adem Amca'yla da görüşmüştüm ben geçen sene. O da öyle. E, endişeli bekliyor biraz da şu günler. Ama gelince her şey bambaşka oluyor tabii. Evet. Peki yani bu kadar baya binlerce kilometre edip sıcak yerlere gidiyorlar değil mi? Evet evet Afrika'ya doğru gidiyor Atıyor ve hiç şaşırmadan da geliyor aynı noktayı bulabiliyor inanılmaz tabii yani evet. Doğa, evet. doğa mucizevi bir yer zaten yani işte bu bunun için böyle Aa, evet <gülüyor> aynen öyle şey, bu mucize bu köyde çok fazla var işte hem leyleklerle leylekler üzerinden hem de göl yazıda kuşlar ve diğer canlılar üzerinden insan hayvan ilişkisinin çok çok güzel örnekleri var. İnsan gidince şey oluyor böyle hani nasıl söyleyeyim bu Şirinler Köyü'ne gitmiş gibi falan oluyor böyle insanların etrafıyla barışık olduğu dost olduğu tatlı bir yer. Evet, doğayla bir bütünleşik yaşam sürdürüyor. Evet, filmde de çocukların bakışının filan da yansıtılıyor hatırladığım kadarıyla. Eperotik evet, evet. Göreli ama çocuklar da son derece bilinçli ve duyarlı bakıyorlar doğa meselesine. Çok doğru oldu. Çünkü yani Leylek Köyü uzun zamandır bu isimle anılan bir köy ve uzun zamandır leylekler geldiği ve leyleklerle ilgili STK'ların orada bir takım projeler, uzmanlarında projeler yaptığı için konuyla ilgili halk da sürekli bilgilendirilmiş ve konu anlatılmış ve zamanla onlar da zaten iç içe yaşadıkları leylekleri farklı bir şekilde benimsemişler. Yani koruyucu aileler artık hepsi. Evet. Böyle bir kavram var köyde leylekler için yani koruyucu ailesi ve bu ilişki yakınen devam ediyor öyle yıllardır. Şeyde yaren leylek de sembolü oldu zaten bu ilişkinin. Yoksa bütün leylekler aynı sene aynı yuvaya dönüyor köyde. Evet evet tabii ama şey de ilginç değil mi? Yani kayırıyorlar da en çok balığı ona veriyorlar yarenle <gülüyor> falan. O çok özel bir dostluk. Çok evet. özel bir dostluk. Yani e, kimsenin kimseden çekilmediği, korkmadığı, hatta birbirlerine karşı böyle sevgisini fotoğraflarda bile hissedebildiğimiz çok özel bir ilişki Yaren ile Dadem amcanın ilişkisi. Evet, uzun uzun bakışıyorlar. <gülüyor> evet, evet, hasret gideriyorlar, <gülüyor> konuşuyorlar ondan sonra. Ee, Öyle. Yani birbirleriyle için endişeleniyorlar, onu söyleyeyim. <gülüyor> ee, 11 yıldır çok güzel bir arkadaşlık yapıyorlar. Evet, evet. Çok iyi bir hikaye. Genellikle hem dünyada hem de onların yansıması olarak açık radyoda fazla böyle güzel şeye yer verememenin sıkıntısı var. Ama bu onlardan büyük bir istisna yani. Evet. Ve böyle istisnalar Türkiye'nin her yerinde de var Onlar abi. Bir gün e, bu şeyleri konuşalım isterseniz. Böyle köyün delileri diyorum ben onlara. Köyün delilerini konuşalım. Her köyde böyle e, birkaç tane deli var Türkiye'nin çeşitli farklı yerlerinde. insanın doğaya bakışını değiştiren, algısını değiştiren, Hadi ya falan böyle dedirtip şaşırtan bir takım insanlar var ve ben o insanlardan birçoğunu tanıma şansı buldum. O yüzden çok şanslıyım. Bir gün onları tekrar hikayelerini anlatalım isterseniz. Evet evet iyi olabilir yapalım planlayalım onu. Olur. E, bugün bir de iyi haber de var Danıştay'ın Kanal İstanbul geçişi kapsamında. Bir demiryolu hattı, Halkalı-Sparta Kule arasındaki pazarlık usulü yöntemiyle ihaleye verilmesi danıştaydan dönmüş ve ihaleyi iptal etmiş aslında. Danıştay kanal ihalesini, bu demiryolu hattının ihalesini ve gerekli açıklık, yani iki önemli nedeni sebep gösteriyor danıştay. Biri açıklık ihalede gerekli açıklığın gösterilmediği ve rekabetin sağlanamadı. İkincisi de ivedilik şartını da taşımadı. Halbuki e, kamu ihale e, kanunun belli bir maddesinde ivedilik şartı da e, varmış. Onu da kullanıyorlar. O şartı da taşımadı. Yani iki temelden hukuka aykırı buluyor. Yalnız usul değil hukuka yani de aykırılık usule ve e, daha da ilginci karar düzeltme yolu ...içinde başvurulamayacağını bu karar kesin nitelikte diyor. İlginç yani. Modifalt İnşaat, Makine, Sanayi ve Ticaret limited Şirketi. Modifalt adı. İşin açık ihaleyle yapılmamasının... ...yasaya aykırı olduğu iddiasıyla dava açmış. Çünkü hangi şirkete verilmiş bakayım. Yani 9 firma davet edilmiş bakanlık tarafından. 5 firma teklif vermiş. En uygun teklifte Gülermak Yapı ve Yapıtaş Yapı Ortaklığından gelmiş. İhaleyi bu ortaklık kazanmış. Küçükçekmece Gölü ile ileride yapılacak Kanal İstanbul projesinin altından geçecek şekilde çift tüp tünel Şeklinde yapılması planlanmış. Gayet ayrıntılı filan. Fakat Modifalt İnşaat, Makine, Sanayi ve Ticaret Limited şirketi işin açık ihaleyle yapılmamasının yasaya aykırı olduğu iddiasıyla dava açmış. Ve Ankara 18. İdare Mahkemesi de 14 Ekim 2021'de ihalenin iptali talebini reddetmiş. Bu arada Kanal İstanbul ihalesi yapılmadı galiba değil mi hala? Yani Hayır. Kanalı kim açacak? Belli değil. Belli değil. Ama altından geçecek tüp tünelin ihalesi mi yapım? Hem de ivedilikle. Evet, aynen öyle. Evet. Farklı, farklı. Ters bir gidişatı var. Ve yani işin yapım tekniği açısından özellik arz eden bir iş olduğunu ve ivedilik şartının gerçekleştiğini vurgulamış mahkeme. Ve pazarlık usulü yapılmasında hukuka aykırılık olmadığını savunmuş. Ama davacı şirket bu karara itiraz etmiş ve danıştaya gitmiş işte. Ondan sonra yani, on, Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin kararını da e, iptal etmiş ve ihaleyi de iptal etmiş danıştaya gitmiş. Tabii bu 1170 gün vurgusu da. Aslında çok önemli buradaki kararda. İvedilikle çünkü bu ihale açılıyor ama ancak e, projenin gerçekleşeceği tarih 1170 gün sonrası olduğu için İvediliğe uymadığına karar vermişler. Evet 3,5 yıla yakın bir süre <gülüyor> <gülüyor> ivedi değildir demişler yani. Bu Ali Can Uludağ imzalı Doğçevele haberiydi. E, peki bir de şey var ilginç bir e, Simpaş haberi var bir çevre aktivistine açılmış büyük bir davadan bahsediyoruz Yeşil Gazete'de var bugün. Çed, evet. geç, biraz ondan konuşalım mı? Tabii yani e, Yeşil Gazete'deki habere göre e, e, 300 bin liralık bir dava açıyor Sinpaş e, çet gerekli değildir kararına karşı açılan davayı kamuoyuna anlatan çevre aktivisti Halime Şaman'a ee, 300 bin liralık dava e, davanın e, gerekçesi e, 300 bin liralık haksız rekabet davası bu arada davanın ikinci duruşması da bugün görülecekmiş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eee Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurusu Kurulu Üyesi Halime Şaman, e, Simpaş'ın e, e, Simpaş tarafından yürütülen e, bir davaya konu olmuş ve L 13.05'te Çağlayan adlı ilçesinde davanın ikinci duruşması bugün görülecek. Marmaris'te neresi? Kızıl Büyük Koyunda bir resort otel dedikleri türden dinlenme. Dinlenci oteli mi? Resort oteli nasıl çevriliyor bilmiyorum. Öyle yazılıyor Türkçe'de. Evet. içmeler, içmeler diye geçiyor. Burada yürüttüğü Proje, projeye karşı yürütmen mücadelenin bir sonucu bu dava. Evet. Yani ÇED kararını kamuoyuna anlatmış. O yüzden. Anlattığı için kamuoyuna Halime Hanım'a dava açılıyor öyle mi? 300 bin lira. Yani şirketi zarara, kamuoyunu anlatarak bunu şirketi zarara mı sokmuş oluyor? Ee, evet, burada ben yani birkaç defa baktım. Haksız rekabet nerede var? Nedir? Konu, haksız rekabeti konu olan şey nedir? Onu bir türlü göremedim işin açıkçası. Evet, Çet gerekli değildir kararının iptali için dava açılmış. Ve bu dava açan Kent Konseyi'nin bir üyesi Halime Şam'a. Ee, ve herhalde davaya, yani işin özünde niye bu projeye karşısınız davası bu muhtemelen şirketin. Ee, şirketi zarara sokacaksınız ve kamuoyunu açıklayarak zararımı arttırdınız diyor herhalde şirket. İlginçtir yani. insanların en doğal hakkı olan e, yasal yollara başvurma hakkına karşı açılmış bir dava gibi sanki bir yandan da. Yani evet. chat, chat gerekli değildir. Kararın iptali için, dava açan birisinin için rekabete konu olan bir davanın öznesi olur. Çok emin değilim ama ya o kadar çok şey yaşanıyor ki yani. Hukuk garabeti yaşanıyor ki artık böyle çok şaşıracak durumda da değiliz aslında hukuki açıdan. Çevre konusunda hele yani en büyük silahlarından birisi haline döndü şirketlerin insanları yıldırma politikalarının bir uzantısı olarak. Yani <gülüyor> dava açmak, tazminat vesaire hatta hatta yani... Dünyada da böyle bir trend var. Türkiye'de de öyle bir gidişartı var. Artık o kadar iş o boyutlara vardı ki e, aktivist cinayetleri çok artmaya başladı. Çevre aktivistlerini çoğu yerde, işte Türkiye'de de örneklerini yaşadık bunun. Geçtiğimiz yıllarda e, Taş Ocağı'na karşı oldukları için iki insan öldürüldü. Yaptıkları mücadele nedeniyle e, Kurşunlan, kurşunlanan insanlar var, bunları biliyoruz. Birçok sıkıntıya katlanmak durumunda kalan insanlar var. Ee, böyle bir dava bu da galiba. Evet, yani şey, Manmeris Kent Konsili'de bir e, açıklama yapmış. Yeşil Gazetinin haberinde var. Yani yaptığı açıklamalar nedeniyle Simpaş tarafından hakkında dava açılan Halime Şamanın tazminat davası tehdidiyle susması böylece kentte meydana gelen çevre felaketlerinin halktan gizlenmesinin amaçlandığını belirtmiş Kent Konseyi. Ve konsey tarafından yapılan açıklamada şöyle deniyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaşam savunucusu bir kadın üyemizin adliye koridorlarında kutlamak zorunda bırakılmasından üzüntü duyuyoruz. Kadınlar hem Ekoloji mücadelesinde hem de hayatın her alanında olmaya devam edecekler. Tazminat davaları ile yaşam savunuculuğundan vazgeçmeyeceğimiz, vazgeçmeyeceğimizi uzmanlara bir kez daha belirtmek isteriz, tekrarlamak isteriz ki kadınların, kadının bütün direngenliğiyle korkmuyoruz, susmuyoruz diyorlar. Ve gerçekler koydan taştı diye bir hashtag diye vermişler Marmaris Mar Mar Mar Kent Konseyi <gülüyor> yaşam savunucuları nasıl sussun? yalnızca biz canımıza hesap veririz doğanın yaşam alanlarımızın rant uğruna yok edilmesi her yurttaşın haberli olması gereken bir konudur ve bırakmıyoruz diyorlar gerçek haksız rekabetçinin ortaya çıkarılmasına hazır mıyız? Simpaş'ın açtığı tazminat davasında yaşam savunucusu Halime Şaman'ı yalnız bırakmıyoruz diyorlar. İlginç bir durumla karşı karşıyayız işte. Evet. Genel haberler bu vaziyette. Tabi iklimin özellikle son IPCC raporunu daha yeterince tartışma fırsatı da bulamadık. Son derece şimdiye kadar çıkarılanların Belki de en uyarıcısıydı. Zaman zaman açık gazetede ve başka programlarda da sözünü etmeye çalışıyoruz ama ne kadar e, üzerinde durulsa yeridir. Halbuki savaş ve diğer konularla bazen özellikle de gazetecilerin bir kısmı da e, takip etmemekte e, direniyorlar anladığım kadarıyla. O yüzden de Hele yani merkez medya dediğimiz yerleşik medyada hemen hemen hiçbir şey çıkmıyor. Oysa son derece kritik bir döneme girmiş durumdayız. Daha bugün Amazon ormanlarında kritik noktaya çok yaklaşıldığı geri dönülmez noktaya diye çok yeni bir araştırmanın sonuçları vardı yani geri döndürülemez noktaya varıldığı zaman ondan sonra artık çok geç olacak yani. Hala bir fırsat bence olduğundan bahsediliyor onun içinde bu yayında. Ama zaman daralıyor. Evet. Diyor zaten da. rapor. Evet. Ee, başka bir şey bir yok. Güzel Hı. haberle gene madem kapatalım Ömer abi. Yaran ilelikle başladık, ilelikle kapatalım. Bir... O dinleyicilerimizin e, kulaklarının bir kenarında asılı kalsın bu. E, yani sadece yarenleyerek gelmiyor Afrika'da. Şu dönemde kuş göçü başladı ve e, bir sürü kuş geliyor. Özellikle Türkiye çok kuş göçü rotaları üzerinde. E, İstanbul'da yaşayan dinleyiciler e, bugünlerde gökyüzüne bakmaları halinde. Özellikle de güzel havalarda göç eden, Avrupa'ya doğru giden binlerce leyleği havada görebilirler. Bunun yanı sıra küçük kuşlar, ötücü kuşlar ve yırtıcılar da bahar göçüyle beraber üstümüzden geçmeye başladık. Yakında bu tabii daha yoğunlaşacak, Mart'ın sonu gibi çok daha yoğun yaşanacak böyle bir senfoni başladı ve bunu kaçırmasınlar İstanbul'da da belli noktalar var bunları bu göçü çok daha yakından takip edebilecekleri Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi onlardan bir tanesi orada profesyonel kuşçular da oluyor gördükleri kuşu duydukları kuşu insanlara da anlatıyorlar Bahar'da böyle güzel bir aktivite yapabilirler. Herkes Adem amca ve Yaren Leylek gibi bu canlılarla bir iletişim kurabilir. Bunun fırsatı da Bahar. İyi bir fırsat. Herkes evet. Duyurmuş ve önermiş olalım. Peki çok süreyi de bitirdik. Çok teşekkür ederim dinleyicilerimize ve ayrı oldum. hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <gülüyor>